Homeros İlyada 13. kaset A100'ü sayfa 556'dan devam yatar barakada olduğu gibi on ikinci şafak söktü orada yatalı çürümedi derisi kurtlar girmedi gövdesine savaşta ölen adamı kemirip getiren kurtlar gerçi her sabah şafak söktüğünde sürekli sürükler onu hiç acımadan sevgili dostunun mezarı çevresinde ama gene bozamadı onun bedenini kendim de götürürsün ister gitsem yatar taptaze yıkanmış üstündeki kan pisliği yok kapanmış aldığı tekni yaralar oysa nice adamlar salmıştı tunçların üstüne mutlu tanrı ''Bakıyor senin oğluna. ölüsün bile çok seviyorlar, çok. Böyle dedi. İhtiyarda sevindi, şöyle dedi ona. Ölümsüzlere yaraşan armağanları sunmak ne iyi şey yavrum, ne iyi şey. Bütün sağlığında benim oğlum. Benim oğlum var mıydı bilmem ki. Olimposlu tanrıları hiç unutmadı. Tanrılar da düşündü onu ölümünde bile. Al sen gene benden bu güzel bardağı. Kılavuzun ol, tanrılarla koru beni.'' ''Vayın gideyim Peleus oğlunun barakasına.'' Argos'u öldüren Kılavuz Tanrı ona dedi ki, ''Sınamak istersin ihtiyar, toy gördün beni, Akileustan gizli alamam armağanını.'' Onu yoksun etmekten korkar yüreğim, kötü şeyler gelir sonra başıma. Ama ta ünlü Argos'a dek, canla başla kılavuz eder, kılavuzluk ederim sana. İster hızlı gemiyle, ister yaya, saldıramaz hiç kimse hor göremez kılavuzunu. Derlemez bindi atlı arabaya, çabucak aldı eline kamçıyla dizginleri, soylu bir güç verdi atlarla katırlara gemileri çeviren duvarla hendeğe vardılar. Hazırlıyordu bekçiler akşam yemeğini. Kılavuz tanrı uyku döktü hepsinin üstüne. Sürgüleri çekip açtı kapıları. Priyamos'u parlak armağanları soktu içeri. Pelavuzoğlu'nun barakasına vardılar az sonra. Malumid onlar yapmıştı ona bu barakayı. Doğradıkları iri çam kütüklerinden. Islak ovadan sazlar kesmişlerdi. Örmüşlerdi üstüne sık bir çatı. Çevresine kazıklar dikmişlerdi yan yana. Bir avlu yapmışlardı efendiye kocaman. Çam ağacından koca bir sürgü tutuyordu kapıyı o sürgüyü üç akalı koyabilirdi yerine üç kişi kaldırabilirdi kapıların kilidini oysa Akileus koyardı yerine onu tek başına Kılavuz Hermiaz açtı kapıyı ihtiyara, Pelavus oğluna gelen armağanları aldı içeri. Yere atladı arabadan ihtiyara, dedi ki, ''Seni buraya ölümsüz bir tanrı getirdi. Hermiaz'ım ben. Babam beni Kılavuz verdi sana, artık burada ayrılacağım senden. Görmek istemem Akilaus'un gözüne. Yakışık almaz böyle apaçık uğraşması. Ölümsüz bir tanrının ölümlü insanlarla.'' Girsen içeri, kapan Pelos üzerine, yakar babası adına, güzel saçlı anası adına, yakar oğlu adına yumuşatmaya bak yüreğini. yaz böyle dedi, döndü koca Olimpos'a, Priamos da arabadan yere indi. Sen burada kal dedi, Hidaios'a. Hidaios da kaldı orada atlarla katırlarla, ihtiyar Priamos o saat dalıverdi içeri. Zeus'un sevdiği Akileos'u buldu içeride, bir başınaydı, dostları ötede oturmuştu. Otomedon'la Akimos Ares'in filizi didinip duruyorlardı çevresinde. Akileus yemeğini yeni bitirmişti. Yemiş içmiş masası duruyordu öylece. Priamos girdi içeri kimseye görünmeden gitti durdu Akileus'un yanında sarıldı dizlerini öptü ellerini. Nice oğullarının almıştı canını o korkunç eller o kanlı eller. Hani bir insan vardır tanrı karartır gözünü yurdunda adam öldürdükten sonra o insan yaban ellerde sığınır varlıklı bir adamın evine. Girince içeri kalır onu gören. Akileus'ta ...Priamos'u görünce öyle şaşırdı. Ötekiler de şaşırıp baktılar birbirlerine. Priamos dile geldi yakardı Akileos'a. Tanrısal Akileos getir aklına babanı. Şimdi olmalı o da benim yaşımda. Varmıştır uğursuz ihtiyarlığın öneşiğine Belki çevresinde komşuları bugün üzer onu. Belayı savacak kimsesi yoktur yanında ama... ...duyar hiç olmazsa yaşadığını senin. Gün boyunca sevinir gönlünde. Oğlum dönecek Troya'dan göreceğim onu der. Oysa benim bahtım ne kadar kara. Yiğit oğullar yetiştirdim yaygın Troya'da. Ama kalmadı bana onların hiçbiri. Geldiği gün akao oğulları buraya. ''Oğullarım vardı benim elli tane. On dokuzu bir ana karnından doğmuştu. Ötekileri sarayın kadınları vermişti bana. Saldırgan Ares kırdı çocuğun dizlerini. Biri gözümün idi. Korurdu kentimi, halkımı yurdunu savunurken. Geçen gün sen öldürdün onu da. Onun için geldim aka gemilerine, Hector için. Değer biçilmez kurtulmalıklar getirdim sana. Saygı göster tanrılara Akileos, bana da acı. Ne olur kendi babanı getir aklına. Ben daha acınacak durumdayım ondan. Yeryüzünde hiçbir ölümlü katlanmadı benim katlan da ''Oğlumu öldürenin ağzına uzatıyorum yalvaran elimi.'' İhtiyar Priamos böyle dedi. Babasını ağlamak isteği uyandırdı Akileus da. Elinden tuttu yavaşça itti ihtiyarı. İkisi de daldılar anılara. Priamos yığılıp kalmıştı Akileus'un ayağı dibinde. Yiğit öldüren Hektor'a ağlıyordu hıçkıra hıçkıra. Akileus da bir yandan babasını alıyordu, Bir yandan Patraklos'a ağlıyordu bağıra çağra. Hıçkırıklar çığlıklarla doldu evin içi. Tanrısal Akileus doya doya ağladı. Ağlama isteği birden kesildi yüreğinde gövdesinde oturduğu yerden birdenbire kalktı, tuttu elinden, kaldırdı ihtiyarı. Acımıştı aksakalına, ağırmış başına kanatlı sözlerle seslendi ona dedi ki talipsiz adam ne acılar çekmiş yüreğin nasıl göz aldıң gemilere gelmeyi tek başına nasıl göz aldıң benim gözüme görünmeyi belki öldürdüm nice soylu oğullarını senin demirden bir yürek varmış göğsünde haydi gel otur şu üstüne şu iskemlenin koyusun barımızda acılar ne yapalım yasınız çok büyükse niye çıkar yürek donduran inizilerden talihsiz ölümlülere tanrılar şu kaderi dokudu yaşayacak insanlar acı içinde ama ölümsüzlerin hiçbir kaygısı yok iki. Yani küp durur Zeus'un eşiğinde biri kötü biri iyi bağışlarla dolu. Zeus karıştırdı bunları sunar ölümlülere iyisinden de kötüsünden de pay alır insanoğlu. Ama yalnız kötü bağıştan pay alırsa bir adam yoksul olur hor görülür. Zorla açlıkla sürünür tanrısal toprak üstünde. Tanrılar insanlar dönüp de bakmaz yüzüne. Para karmanlar verdi tanrılar Pelavus'a. Doğduğu günden ta bugüne dek. Pelavuz tekmin insanları geçerdi mutlulukta. Mayrimli donların başına kral olmuştu. Ölümlüydü ama vermişlerdi koynuna bir tanrı çayı. Mutsuzluk payı verdi. Bir gün tanrı ona da yerine geçecek çocuklar olmuyordu. Bir tek oğlu oldu. O da kısa ömürlü. Ben de bakamıyorum ona ihtiyarlığında. Yurdumdan çok uzakta Troyadayım. Sana dert olmaya geldim çocuklarına dert olmaya. Bir zamanlar duyardık ihtiyar senin de mutlu olduğunu. Makarın ili Lesbos'tan ta... Oradan ucu bucağı yok Helospontos'a dek. Ne kadar toprak varsa işte oralarda renginliğinle bol çocuklarınla geçirmişsin herkesi. Ama göklü tanrılar bela getirdi senin de başına. İşin ne? İşte ne? İlinin çevresinde hep savaş hep boğuşma. Dayan ihtiyar böyle ağlayıp sızlama yüreğinde. Durmadan oğluna yas tutmanın sonu ne? Taş çatlasa diriltemezsin onu. Ne istersin başına bir başka bela gelmesini mi? Tanrı'ya benzer ihtiyar karşılık verdi dedi ki. Beni burada oturtma Tanrı'nın beslediği bu çatının altında. Hector'un ölüsü bakımsız kaldıkça oturtma beni. Çabuk kurtar onu göreyim ölüsünü gözümle. Sana getirdik bu zengin kurtulmalığı al haydi. Madem bağışladın hayatımı bana madem bıraktın göreyim gün ışığını dilerim. ''Kim göresin hayrını, dönesin baba toprağına?'' Ayates Akileus yan gözle baktı ona, dedi ki, ''Kızdırma artık beni ihtiyar. Ben de düşündüm Hector'u sana geri vermeyi. Zeus'tan haberçi geldi anam bana, Deniz ihtiyarının kızı geldi beni doğuran. Anladım şunu da, kaçmadı gözümden.'' ''Seni aka gemilerine bir tanrı getirdi. Hiçbir ölümlü çok genç bile olsa gelmeyi göze alamazdı ordumuza dek. Kimse kaçamazdı gözünden bekçilerin, kimse kolay kolay kaldıramazdı kapımızın sürgüsünü. Bırak beni yüreğimdeki acıları kabartma, Zeus'a yalvarıcı ol, ne olursam ol.'' ''Onun buyruğuna karşı gelir, kovarım seni buradan.'' Böyle dedi, ihtiyar da korktu, dinledi onu. Pelosolu bir arslan gibi fırladı kapıdan dışarı, iki seyisi arkasından gidiyordu. Bunlar Yiğit Otomedon'la Halkimos'tu. Patraklos'tan sonra onları severdi en çok, onlar çözü boyunduruktan attıları katırları. Aldılar içeri ihtiyarın uşa, gür sesli haberciyi, oturttular onu bir iskenmeye. Kurtulmalığı indirdiler güzel tekerlekli arabadan. Hektor'un ölüsü için Priamos'un getirdiği iki keten çarşafla bir entari bıraktılar arabada. Bunlar ölüyü eve götürürken sarmak içindi. Akileus çağırdı hizmetçileri buyurdu. Gidin dedi, yıkayıp yağlayın ölüyü. Onu gözlenerek bir yere götürmüştü. Hektor'u görmesini istememişti Priyamos'un. Görürse belki taşardı yüreğinde öfkesi. Kışkırtırdı Akileus'u, Akileus da öldürürdü onu. Zeus'un buyruklarına karşı gelmiş olurdu, yıkadı hizmetçiler ölüyü, oğdular yağla. Sardılar bir entariye güzel bir keten çarşafa, Akileus kaldırıp yatırdı Hector'u döşeğe. Arkadaşları da el birliğiyle cilalı arabaya taşıdı. Akileus inledi, seslendi sevgili dostuna. Darılma bana Patraklos, Hades'in dibinde duyarsan tanrısal hektor geri verdiğimi babasına, yabana atılmaz kurtulmalıklar sundu bana, sana da vereceğim bunlardan gereken payı. Tanrısal Akileus böyle dedi, kamerasına döndü. Oturdu gene çok işlemeli tahtına. Dipte duvara dayalı bu tahttan benim kalkmıştı o. Dile geldi Priamos'a, dedi ki oğlun serbest, ihtiyar istediğin oldu. Bir döşekte yatar, savaş sökünce götür onu. ''Haydi bakalım şimdi doyuralım karnımızı.'' Güzel saçlı Niobe'nin de yemek geldi aklına. Oysa on iki çocuğu ölmüştü sarayında. Altı kızı ergen altı oğlu. Apollon öfkelenmişti Niobe'ye. Öldürmüştü oğullarını gümüş yayıyla. Kızlarını da okçu Artemis öldürmüştü. Niobe güzel yanaklı Leto ile bir tutuyordu kendini. Diyordu Leto iki çocuk doğurdu bense bir düzüne. İki kişi Apollon'la Artemis öldürdü hepsini. Ölüler yatıp kaldılar kanlar içinde. Kimsecikler yoktu onları gömecek. Herkesi taşa ...çevirmişti oldu. Götlü tanrılar gömdü ölüleri onuncu günü. İşte o gün yemek geldi Niobel'in aklına. Gözyaşı dökmekten yorgun düşmüştü. Bugün Spiros'un kayalarında, ıssız doruklarında, Akeleos ırmağı kıyısında oynaşan su perilerinin yatakları var derler ya, işte oralarda tanrı buyruğuyla taş olmuştur Niobe. Yüreğine sindirir durur acılarını. Haydi tanrısal ihtiyar biz de doyuralım kanımızı, karnımızı gel. Sonra otur ağlarsın sevgili oğluna. Dönünce İlyon'a ağlarsın bol bol. Ayağa çabuk Akeleos böyle dedi. Kalktı süt beyaz bir koyun kesti. Arkadaşları da yüzdüler koyunun derisini. Hazırladılar koyunu töresince bir güzel doğrayıp. Geçirdiler şişlere, ustalıkla kızartıp çektiler hepsini ateşten, Otomedon aldı ekmeği dağıttı sofraya, ekmek güzel sepetler içindeydi, Et, etleri de Akileus pay etti. Hepsi uzattı yiyecekleri ellerini, yenilip içildikten sonra doyasıya, Akileus'a şaşak kaldı Priyamos, Dardanos oğlu ne güzeldi Akileus, boylu bosluydu, benziyordu yüzü tanıların yüzüne. Akile Usta şaşıyordu daldan nasıl oldu Priamos'a soylu görünüşüne konuşmasına şaşıyordu. Doya doya baktıktan sonra birbirlerine ilk kim Priamos tanrı yüzlü ihtiyar söz aldı. Çabuk yatır beni Zeus'un beslediği yatalım da varalın yumuşak uygunun tadına. Göz kapaklarım altında hiç kapanmadı gözlerim. Oğlum elinin altında can verdiği günden bu yana ağladım ağladım sindirdim acıları içime. Allah'ta toz toprak içinde yuvarlana yuvarlana ilk lokmayı ağzıma bugün kodum. Işıldayan şarap bugün geçti boğazımdan bir lokma yememiş bir içmemiştim bugüne dek. Priamos böyle dedi. Akira usta arkadaşlarına buyurdu. Hizmetçi kadınlar bir döşek sersinler dedi avluya. Güzel alacalı yastıklar kosunlar üstüne. Yaysınlar kilimleri örtsünler yumuşak yün örtüleri. Hizmetçiler çıktılar odadan ellerinde çıralılarla. Koşuştular sermek için iki döşek. Ayates Akilaus şakadan dedi ki, dışarıda yatacaksın çok sevgili ihtiyar, akaların bir danışmanı gelebilir buraya. Gelirler danışırlar bana arada bir. Çabuk geçen kara gecede onlardan biri görürse seni, o saat gider söyler erlerin başvuğu Agamemnon'a. Karışmam gecikebilir kurtulması ölünün. Ama konuş dost doğru söyle bana. Kaç gün istersin gömmek için tanrısal Hector'u, kaç gün dersen beklerim o kadar gün. Ötekileri de alıkoyarım savaştan. Tanrı'ya benzer ihtiyar Priamos karşılık verdi dedi ki, beklersen Tanrı. Anasal Hector'un gömme törenini çok koşmazidersin beni Akiles, bunu bil, biliyorsun şehirde dört yanımız sarılı, ormanda odun getirmekte uzun iş, dağlar uzaktır, yololarsa korku içinde. Haydi dokuz gün sarayda ağlayalım ona, onuncu gün gömelim, halk da yapsın töreni, onbirinci gün bir tümsek yarız mezarına, onikinci gün gene savaşırız gerekirse. Çevik ayaklı Akile da dedi ki ona, ''Öyle olsun ihtiyar Priamos olsun.'' buyurduğum gibi durduracağım savaşı dilediğin güne dek. Böyle dedi ihtiyarı sağ bileğinden tuttu, korku girmesin diye yüreğine. Az sonra or oracıkta da uşağı avluda uyuyakaldılar yumuşak düşler içinde. Akile da düzenli barakanın dibinde uyudu. Güzel yanaklı Brieseis uzanmıştı yanına. Öbür tanrılar arabada savaşan yiğitler rahat uykuya daldılar bütün gece ama uyku giremedi koruyucu Hermias'ın gözüne. Evirip çeviriyordu kafasında şunu, kutsal bekçilerden gizli, nasıl götürecekti kral Priyamos'u gemilerden dışarı? Geldi dikildi Priamos'un başına, dedi ki, hiç mi kötü şeyler geçmez aklından ihtiyar, Akilavus izin verdi diye sana, düşmanlar arasında nasıl uyursun böyle, oğlunu kurtardın ama verdiğin kurtulmalık az mı? Bir düşün, ya sen yakalanırsan diri diri, yeri de oğullarım verecek onun üç katını, bir duymaya görsün Agamemnon, Atreus olup bilmeye görsün akalar senin burada olduğunu. Böyle dedi ihtiyar, korktu, uyandırdı uçağını. Hermias onlara atları, katırları koştu, çabucak götürdü onları ordunun arasından. Bir tek kişi bile varmadı farkına, ölümsüz Zeus'un oğlu güzel güzel akan, Anaforluk Santos'un varıncası yerine Hermias tuttu koca Olimpos'un yolunu. Safran, Rubalı, Şafak yayılırken yeryüzüne onlar da sürdüler atlarını şehre doğru. Sürdüler onları ağlaya sızlaya. Katırlar da ölüyü taşıyordu. Turayalı erkekler, güzel kemerli kadınlar bir şey görmediler. Ama altın Afrodite'ye benzer Kasandra gördü onları Pergamos tepesinden. Tanıdığı arabada duran sevgili babasının sesiyle şehri çınlatan haberciyi tanıdı. Baktı katırların çektiği döşeye, gördü döşekte uzanmış ölüyü. Bir çığlık attı koştu bağıra çağıra, dolaştı boydan boya bütün şehri. Gelin Troya'da erkekler, kadınlar gelin. Gelin görün Hektor'u gelin. Sakin savaştan dönerken o nasıl sevinirdiniz nasıl? Gelin haydi, görün şehrimizin ışığını Hektor'umuzu, teknil halkın ışığını gelin görün. Böyle dedi, şehir yerinden oynadı, durmadı bir tek erkek, bir tek kadın. Dayanılmaz bir yaz çökmüştü hepsinin içine, kapılar önünde karşıladılar ölüyü getireni. Sevgili karısıyla ulu anası en başta atılıyorlardı, yola yola saçlarını, güzel tekerlekli arabanın önüne, başına sarılıyorlardı Hektor'un. Çevrelerinde kalabalık hüngür hüngür ağlıyordu İhtiyar Priamos arabasından seslenmeseydi halka din dek ağlayacaklardı kapının önünde çekilin de geçsin katırlar ağlayın sonra götüreyim eve ölüyü ağlarsınız doya doya böyle dedi onlar da çekilip yol verdiler arabaya ünlü sarayına götürdüler ölüyü yatırdılar on delikli bir döşeye. Ozanlar tuttular yanı başına, ağıt yakmada çok ustaydılar bunlar, yanık yanık ağıta başladılar, kadınlar karşılık verdi hıçkırıklarla, ak kollu Andromake başladı kadınlar ağıtına, aldı elleri arasına adam öldüren Hector'un başını... Erkeğim benim göçüp gittin genç yaşında, gittin evimizde dur bıraktın beni, çocuğumuz da ufacık körpecik, bizden olan kara talihli ikimizden, bilmem gençlik çağına erer mi ki, bu şehir yerle bir olacak baştan aşağı, sen öldün onun koruyucusu bekçisi, sen soylu anaları çocukları ayakta tutan, onları koca karınlı gemiler götürecek yakında, beni de götürecek gemiler yavrum, beni de, sen benim arkamdan geleceksin belki, şurada burada bayağı işler göreceksin yavrum, dedineceksin katı yürekli bir efendinin gözü önünde, belki bir akalı surdağın, lardan aşağı atacak seni. Hektor öldürdü diye kardeşini, onun babasını ya da oğlunu öldürdü diye böyle alacak öcünü Hektor'dan. Amanın böyle ölüm yürekler, acısı, savaşlarda hiç yumuşak değildi senin baban.'' Hektor'un elinden nice akalı dipsiz toprağı ısırdı. Ona teknil halkın ağlaması bu yüzden. Dile gelmez acılar bıraktın Hektor, anana babana. Ama bana kaldı gene bütün en büyük acı. Ölüm döşeğinden uzatmadın ellerini bana. Şöyle güzel bir söz söylemedin ki. Göz döke döke gece gündüz anayım onu. andromeke böyle dedi ağlaya ağlaya. Kadınlar karşılık verdi hıçkırıklarla. Hekabe aldı sözü başladı sonsuz bir ağıta. Hektor yüreğimin en çok sevdiği oğul. Sağlığında gözbebeğiydin sen tanrıların. Onlar kaderin yazdığı ölümle de saydılar seni. Ayates Akileos yakalayınca öbür çocuklarımı... ...gider satar da ekin vermez denizin ötesinde. Samos'ta, İmros'ta dumanlığı Lemnos'ta. Ama uzun keskin kavgasıyla alınca senin canını, kaç kere sürükledi ölünü Patraklos'un çevresinde. Sendin Patraklos'un canına kıyan. Ne oldu ki Patraklos'u diriltebildin mi? Şimdi sen sözünü duyarmış gibi yatıyorsun evinde taptaze. Benzersin Apollon'un tatlı okuyla vurduğu insanlara. Hekabe böyle dedi. Ağlaya, ağlaya. Dinmez bir yas uyandırdı yüreklerde. Sonra Celene başladı alıp yakmaya. Kayınlarım arasında Hektor severim en çok seni. Tanrı yüzlü Aleksandros'tur, Hocam benim, aldı beni Troya'ya o getirdi, gelmeseydim orada ölseydim keşke, tam yirmi yıl oldu oradan geleli, yirmi yıl oldu ayrıladı baba toprağından, duymadım senden bir kötü söz, hiç azarlamadın beni, sarayda biri çıkışacak olsa bana, kaynım güzel rubalı görümcelerim, ertilerim kaynanan, kaynatama söz yok, yumuşaktı bir baba gibi, tatlı sözlerle o saat sustururdun onu, hem sana ağlarım bu yüzden, hem talihsiz başıma ağlarım, ''Engin Troya'da dostum yok senden başka. Herkes sırt çeviriyor sevmiyor beni hiç kimse. Helene böyle dedi ağlaya ağlaya. İlim iminledi kalabalık halk.'' Sonra ihtiyar Priamos seslendi adamlarına. ''Haydi Troyalılar şimdi odun getirin şehre. Korkmayın pusu kurar diye diyargoslular.'' ''Agilevuz kara gemilerden buraya gönderirken beni on ikinci şapak sökmeden size bir şey yapmam.'' dedi. İhtiyar Priamos. Böyle konuştu. Onlar da öküzleri katırları koştular arabalara, az sonra da toplandılar şehrin önünde. Dokuz gün odun taşıdılar yığın yığın. Ölümlülere parlayan şafak sökünce, onuncu günü gözyaşı içinde götürdüler Hektor'un ölüsünü. Koydular yığınların tepesine verdiler ateşe. Gül parmaklı şafak sökü, sabah erken parlayınca ünlü Hektor'un ölüsü çevresinde toplandı bütün halk. Hepsi geldi bir araya, topluluk kuruldu, parıldayan şarapla sön.